1547 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Ümame'ye kısa ve öz bir zikir öğretmeleri. Ebu Ümam şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün dudaklarımı kıpırdattığımı görerek, Ey Ebu Ümam, dudaklarını niçin kıpırdatıyorsun, diye sordular, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ı zikrediyorum, dedim. Bunun üzerine, sana gece gündüz yaptığın zikirlerden daha faziletli ve sevabı daha çok olan bir şeyi söyleyeyim mi, dediler. Evet ey Allah'ın Resulü, dediğimde de şöyle buyurdular, Sana öğreteceğim şu kelimeleri söyle, sübhan Adede mahalak Halak, Sübhan-ı Lâhi Mile Mâ Halak, Adede Mâ Filardı, Sübhan-ı Lâhi Mile ve Sema, sübhan Adede Mâ Kitabe, Sübhan-ı Lâhi Mile Kitabe, sübhan, mile kitabe, sübhan Adede Külli Şey, sübhan Mil, e Külli Şey, Elhamdülillahi Adede mahalak Halak, velhamdülillahi mille ma halak, velhamdülillahi adede ma filardi ve sema, velhamdülillahi mille ma filardi ve sema, velhamdülillahi adede ma ahsa kitabe, velhamdülillahi mille ma ahsa kitabe, velhamdülillahi adede külli şey, velhamdülillahi mille külli şey, Allah Teala'yı yaratmış olduğu nesneler adedince ve yaratmış olduklarının dolusu kadar tenzih eder yüceltirim.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 Ona yeryüzünde bulunanların sayısınca ve gökte ve yerde bulunan şeylerin dolusunca hamdederim. Allah'a kitabının içermiş olduğu şeyler sayısınca ve bunların dolusunca hamdederim. Ona var olan her şey adedince ve bütün bunların dolusunca hamdederim.